Emeğin gündemi. Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçarol. <gülüyor> the whole darn human race. Hemen Gündemi programından daha merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün stüdyo konuklarımız İşçi Dayanışma Derneği Başkanı Ali Karabudak ve Derneğin Genel Sekreteri Avukat Nuriye Alsancak. Öncelikle hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, dilerseniz dinleyicilerimiz için bir çerçeveyle başlayalım. İşçi Dayanışma Derneği ne zaman ve ne amaçla kuruldu? Evet söz sizde. Hmm. E, tüm dinleyicilere ben de merhaba diyerek başlamak istiyorum. İşçi Dayanışma Derneği 1998 Kasım ayı e, ilk haftasında kuruldu. E, kuruluş amacı? Ala abi 2018 olmasın. 2018 ha, tamam program heyecanı tamam. E, yani, e, 2018 Kasım ayında kuruldu. Kuruluş amacı e, daha çok ee, ...gerek dünya gerek Türkiye işçi sınıfının içinde bulunduğu durum. Özellikle yani bir kısa bir özet yapmak gerekirse Lütfen. belki e, dünyada çok kısaca söylemek gerekirse... ...dünya iki kutuplu dünyanın e, özellikle tek kutuplu dünyaya geçiş sırasında... ...kapitalizmin egemen olduğu, ideolojik bir hegemonyanın dünyaya hakim olduğu... Dolayısıyla o süreçte özellikle artık sınıf mücadelelerinin bittiğini, artık geride kaldığını, kapitalizmin tek sosyal sınıf olduğunu dünyaya ideolojik bir hegemonyayla bunu dayattılar. Bunun ekonomik ayağı da neoliberal ekonomik modeldi. Bu model tabii dünyada ve Türkiye'de özellikle ilk yıllarda bu modeli hayata geçiren de e, AKP iktidarı e, şöyle başladı Türkiye'de esnek çalışmayla özelleştirmelerle, taşeronlaştırmayla e, kiralık işçilikle Türkiye'de hayata geçmeye başladı. Dolayısıyla bu e, model, bu e, çalışma tarzı işçi sınıfı açısından, işçiler açısından son derece güvencesiz e, düşük ücret e, gelecek kaygısı, korkusu yaşadığı bir döneme tekabül etti ve bu süreç AKP ile birlikte giderek yaşanmaz hale emekçiler, çalışanlar açısından yaşanmaz hale gelme noktasına geldi. Bizler de işçi danışma derneği olarak mevcut sendikalarında yine bu ekonomik modelden kaynaklı siyasi iktidarın da çok ciddi baskılarıyla mevcut iş kanununda ya da anayasa da şu anki işçilere tanınan haklar dahi pratikte uygulanamaz hale geldi. Çeşitli grev yasaklamaları, yani anayasal hakkı olan grev yasaklamaları ya da anayasal hakkı olan işçilerin sendikaya üye olma haklarını kullanamaz noktaya geldiler. Yani insanlar açlıkta yüz yüze. Yani Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan, kamuoyundan bildiğimiz birçok iş yerinde insanlar daha iyi bir ücret, daha güvenceli bir çalışma adına birlikte hareket ederek anayasal hakkı olan sendikaya üye oluyorlar. Üye oldukları için işverenler, işçiler hemen kapının önüne koyuyor. Açlıkla yüz yüze bırakıyor. Yani aslında bu ekonomik modelin sermaye sınıfını koruyan sermayenin işçi sınıfı üzerinde çok ciddi bir saldırısı var. Bu Yaşadığımız günler özellikle bu giderek ağırlaşan bir ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizi de buna ilave edersek. Gerçekten e, bu ekonomik krizin faturasını e, sermaye sınıfı patronlar iktidar birlikte hareket ederek işçi sınıfına, işçilere ödetmeye çalışıyorlar. E, i̇şçiler bunu e, ödememek için bir arayış içine giriyorlar. E, bu arayışta sendikalar Gerçek anlamda e, mevcut yasal çerçeveye sığınarak ya o çerçeve içerisinde işçi haklarını e, korumaya çalışması e, yetersiz hale kalıyor. E, zaten e, siyasi iktidarın baskısı altında e, yani iş yerleri, işçiler e, bu anlamda e, sahipsiz bir durum aslında şu anda. E, yani biz işçi dayanışma derneği olarak gerçekten şunu yapmamız lazım artık yani sendikaların bu konudaki bu krizi, bu örgütlenme krizini aşmaları için yani mevcut yasalara sığınarak onların korumasıyla bile hak geliştirmenin mümkün olmadığı ortaya çıkıyor giderek. Dolayısıyla artık biraz da yani... Yaşamla ölüm arasında açlıkla e, yokluk arasında bir süreç dayatılıyor işçi sınıfına. O zaman bizim e, yani fiili ve meşru temelde bir mücadeleyi temel alan bir e, örgütlenme anlayışını, bir mücadele anlayışını yaygınlaştırmamız lazım. Bunun birçok örneğini dünyada şu anda neoliberal politikalara karşı, krize karşı e, toplumsal ayaklanmalar var, ciddi e, mücadeleler var. Bu Türkiye'de belki e, iktidarın baskısından kaynaklı bu e, Türkiye'ye bir yansıması olmuyor gibi görünebilir ama bu böyle gitmeyecek bence. Hı. Yani Bir süre sonra biz işçiler e, dayanışma derneği olarak işçi sınıfını gerçek anlamda haklarına e, ulaşabilmeleri için e, sınıf temelli özellikle yani, kapitalist toplumda çeşitli sosyal sınıflar vardır. En temel sınıf emek sermaye çelişkisidir. Biz de emekçiler olarak, işçi sınıfı olarak yani kendi iktidarımız, sınıfın kendi iktidarını kurması yönünde politik ve siyasi e, çalışma da yapması olmazsa olmaz. Biz dernek olarak e, sınıf iktidarını temel alan bir siyasi çizgi izlemeye çalışıyoruz. Bu temelde işçileri e, işverene karşı kendi sınıfsal çıkarları için ekonomik, sosyal, sınıfsal e, haklarını geliştirmek için mutlak ve mutlak meseleye sınırsal bakmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bu temelde mücadele etmeye çalışıyoruz. Tamam. Çok güzel aslında. Hedeflerinizi ve amaçlarınızı kısaca özetlemeye çalışınız ama Ali abi doğru bunu anladım. Doğru değilse lütfen beni sadece Ali abi değil siz Nuriye siz de beni düzeltebilirsiniz. Yani Aslında iktidarın sendikalar ve işçiler üzerinde kurduğu baskıdan bağımsız olarak ki biz de bunu aslında emeğin gündemi programında bu masada 8 yıldır tartışmaya her zaman açıyoruz ve açmaya devam et Mevcut sendikalarında değişen işçi sınıfının güncel sorunlarına karşı kendini güncellemesi gerekiyor Yani dilini yakalaması gerekiyor ve bürokratik yani sendika bürokrasisinden uzaklaşması gerekiyor Evet, evet. Değil mi? Yani evet, biraz evet. bunda var herhalde bu derneğinizin kururken ki amaçlarınız arasında diyebilir miyiz? Yani... İkinize de soruyorum aslında. <gülüyor> ee, yani istersen Nuray arkadaş, yani ben de cevaplayabilirim ama. Yani tabii ki e, baktığımızda aslında sınıfın yapısı eskisi gibi değil Yani eskiden klasik anlamda mavi yakalı vardı Fabrika içerisinde çalışan, topluca çalışan bir işçi sınıfı vardı Ve e, sendikalarında örgütlenme modelleri buna uygundu Şimdi baktığımızda e, klasik işçi sınıfını göremiyoruz Sınıfın yapısı, kimliği, karakteri oldukça değişmiş durumda e, Beyaz yakalı diye tanımlanan, tabir edilen bir e, sınıf oluşmuş durumda plazalarda, ofislerde çalışan bir kesim oluşmuş durumda. Bununla birlikte, yasalarla birlikte son işte toplu iş sözleşmesindeki mevcut yasalarla birlikte işçi sınıfı parçalanmış durumda. Yani tek çatı altında çalışan e, işçilere bakıyoruz. Örnek veriyorum bir hastane e, altında çalışan işçiler pek çok iş koluna ayrılabiliyor. Yani güvenlik çalışanları temizlik çalışanları, sağlık çalışanları birden fazla iş kolu mevcut. Bununla birlikte e, ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte büyük bir işçi e, işsizler e, ordusu da oluşmaya başladı. E, buna dair sendikaların elbette ki örgütlenme modellerini yenilemesi gerekiyor. Yani e, yeni oluşan sınıfın karakterine uygun bir örgütlenme modeli oluşturması gerekiyor ki temas edebilsin. Bugün baktığımızda mevcut e, sendikalar... E, işte en güçlü sendikalar daha çok mavi yakalıların e, emek daha çok emek gücüyle çalışan işçilerin olduğu yerlerde e, sendikaların daha güçlü olduğunu görebiliyoruz. Onun dışında beyaz yakalıların işsizlerin hizmet sektörü e, son dönemde en çok e, aslında gelişen sektör hizmet sektöründeki işçileri örgütlemeye dair sendikaların bir Perspektifi olmadığını, e, oraları örgütlemek gibi bir çabalarının olmadığını görebiliyoruz. E, bu nedenle mevcut sendikaların elbette buna dair bir perspektif oluşturması gerekiyor. Yeni oluşan işçi sınıfının karakterini e, analiz edip anlaması ve buna uygun bir örgütlenme modeli geliştirmesi gerekiyor. Çok güzel bir cevaptı. Teşekkürler. E, şimdi aslında tam bu e, sorunun devamı olarak da, Tam da sizin aslında yani belki işte sendikaların gücünün artık yetmedi diyelim. Hani yetmediği yerde işçi Dayanışma Derneği'nin ne gibi bir etkeni olabilir işçi sınıfının içinde? <gülüyor> ee, bir ara koridor gibi bir mekanizma mı aslında dayanışmayı örgütlemek açısından? Evet yani işçi Dayanışma Derneği kuruluşunda ifade ettiği gibi yani bir dernek... Biz sendika değil ama sendikaya da karşı değil. Yani tamamen e, yani genel olarak arkadaşım da ifade ettiği gibi e, yeni döneme dair e, sendikaların yetersiz kalması e, yani şu an e, toplamda e, bakanlığın kayıtlarına göre 15 milyon civarında kayıtlı işçinin sendikalı e, işçi sayısı e, zannediyorum 1 milyon civarında ya da 1 milyon 100-200 civarında Dolayısıyla sendikalar yani kayıtlı işçi toplamını dikkate aldığında belki yüzde ona bile tekabül etmiyor. Böyle bir yetersizlik var. Bu yetersizliği işçi dayanışma derneği olarak demin de ifade ettiğim gibi aslında işçilerin toplumda bir sosyal sınıf olarak farkına varmak, vardırmak, onlarla ilgili çeşitli seminerler, eğitimler ya da bizzat e, iş yeri içerisinde haklarına dair onları bilgilendirerek e, bir sınıfsal e, konumlarının farkına vardırarak e, daha e, aktif bir şekilde e, haklarını koruma konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, e, mücadele etmelerini sağlamak e, diye düşünüyorum. Peki kısa bir müzik arası verelim dilerseniz sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar bir ata sözümüz var. Dinleyin arkadaşlar bir ata sözümüz var. Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar. Biri yer biri bakar da kıyamet ondan kopar. lan lan lan lan lan. Hako paja kıyamet gelir takottu hako hattan yana bir dünya kurulacak yok hattan yana da bir dünya kurulacak nanala Evet, bugün bir emeğin gündemi programının konukları İşçi Anlaşma Derneği Başkanı Ali Karabudak ve derneğin genel sekreteri avukat Nurey Alsancak sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki son iki yıl aslında 2 yıla gelmiş durumdasınız derneğin kurulduğundan bugüne kadar ne gibi faaliyetler yürüttünüz? Neler yapıyorsunuz derneğimizde? Şimdi şöyle diyelim, yani biz derneğe kurduğumuzda yine ülkemizin çeşitli yerlerinde özellikle sendikalı, örgütlü geleceğini biraz daha güvence altında çalışmak isteyen işçilerin işten atılarak iş yerleri önünde başlattıkları direnişlere destek olma amacıyla çalışıyoruz bir dayanışma kooperatifiyle işçi Dayanışma Derneği olarak bir e, diyalog kurduk ve sosyal medyada direnişçi işçilere e, gıda dayanışma paketi e, çağrısında bulunduk. Dolayısıyla sosyal medyadan çok ciddi sayıda e, bilmediğimiz sınıfla dayanışma, mücadele eden işçilerle dayanışma içinde olmak isteyen e, yurttaşlarımız, halkımız e, ciddi bir paket alarak bu paketleri aldılar. Bizler de e, işçi dayanışma derneği olarak Türkiye'nin birçok yerinde yani Gaziantep'e kadar e, giden Babacan e, kargo işçileri vardı. Mesela çeşitli sektörlerdeki direnişli olan bütün arkadaşlara bu dayanışma paketlerimizi e, dernek olarak ulaştırdık. Bunun biraz şöyle bir anlamı da var diye düşünüyorum. Özellikle e, yeni dönemde e, işçilerin e, zaten e, açlık sınırı altında yani asgari ücret bile açlık sınırının altında Hatta 2 milyonun üzerinde işçilerin giderek e, asgari ücretin altında da bir çalışmaya mahkum ediliyor koşullarda. E, zaten ekonomik olarak zor. İşte iyi yaşamak için sendikaya üye olmuş ve e, anayasayı ihlal eden işverenlere, e, emniyet güçleri hiçbir müdahalede bulunmuyor. Ama fabrikanın önünde direniş göstermek isteyen işçilere maalesef e, yasayı koruyacağına işçileri kovalıyorlar. E, i̇ş yerinden uzaklaştırıyorlar iş yerinden. Şimdi böyle bir durumda biz e, bu paketle ekonomik olarak zaten zor olan insanlar direniş sürecinde e, sendikaların e, ne kadar sahip çıkıp çıkmadığını tabii çok fazla biliyorum ama bildiğimiz kadarıyla e, çok olumlu da değil. Olmasa bile e, geçmişte çok ciddi ekonomik anlamda da e, direnişteki, eylemdeki, görevdeki işçilerde bir dayanışma e, duygusu çok yaygındı, pratiği çok yaygındı. Bugünkü koşullarda bu olmadığı için bu bizim danışma paketi bir işçinin eline gittiğinde elinden evine gidiyor ya eşinin e, mutfağına kadar giriyor. Yani sonuçta eşi bu paketin e, bir işçi danışma deneninden geldiğini işçi anlattığında bizim için anlamlı ve önemli oluyor. Aslında e, şöyle de düşünüyorum ya bu sendikal krizin aşılması konusunda e, örgütlenme anlamında sendikalar e, ciddi anlamda işçilerin bir e, güvence vermesi lazım şeye, ya. işçiye. Yani ben e, sendika örgütlenmesi yüzünden işten atıldığımda e, çoluk çocuğumun aç kalmayacağı güvence e, olacağına dair bir e, güvence oluştursa sendikalar belki gene dönem böyle bir şeye ihtiyaç var. E, yani o güvenceyi duyduğu zaman örgütlenmede çok daha atak olacak ya da o güvenceyi hissettiği zaman Sendikalarının arkasında olacağını yeni bir iş bulana kadar ben çocuğum çocuk çocuğum kiram ya da bilmem ne bu tür ekonomik kaygılarını biraz da öteleyebilecek bir şey anlayış bir sendikal anlayış gelişirse belki bu durumu biraz aşmaya yardımcı olur diye de düşünüyorum. Peki gıda dayanışma paketleriniz hala devam ediyor mu? Yani gönderiyor musunuz? Yok şu anda, şu, anda şu anda devam etmiyor. Evet, peki. Belki yeni bir forma yeni bir biçimi ama bu çok ciddi bir etki yarattı. Ee, olumlu bir örnek yarattı şeye. E, iş yerlerinde olumlu bir karşılık bulduk. Evet zamanımız da kısalıyor ben yani, onu bir hatırlatmak istiyorum sizlere. Ee, tamam. Peki gıda dayanışma paketlerinin dışında Hı. ne gibi faaliyetler yürütüyorsunuz? Ee, ona da ben cevap vereyim Biz e, kuruluşumuzdan bu yana aslında Bir sempozyum yapma fikrimiz vardı Ve geçtiğimiz 29 Eylül'de de Kriz günlerinde örgütlenmek, imkanlar, zorluklar, arayışlar başlıklı bir sempozyum gerçekleştirdik. Pek çok uzman arkadaşımızın, işçi arkadaşımızın katılımıyla bir beraber işçi sınıfını anlamak, tanımak, emek hareketinin bugünü ve geleceği hakkında konuştuk. Bu sempozyumda aslında yani işçi sınıfının görünümü, karakteri ve örgütlenme modelleri üzerine önemli çıktılar, oluşmuş oldu bizim elimizde. Aklınızda ya da notlarınız arasında varsa bir iki tane bize örnek vermeniz mümkün mü? Somut örnek vermeniz. Yani iş sınıfının bu karakteri üzerine önemli veriler oluştu. Yani orada uzman arkadaşlarımızın bu konuda istatistikler yapan arkadaşlarımızın verileri gerçekten önemliydi. Kadın emeği üzerine önemli veriler oluştu. İşsiz işsizler üzerine. Ee, onun dışında e, dayanışma e, örnekleri vardı işte işçi kooperatifleri vesaire gibi e, <gülüyor> örnekler e, oluştu. E, başta da söylediğimiz gibi biz bir e, aslında kendimize arayış hareketi olarak e, tanımlıyoruz ve hem dünyada hem Türkiye'de ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte de. Yani hem sınıfta hem de toplumsal muhalefette e, arayışlar olduğunu görebiliyoruz. Dünyada da bugün e, ciddi isyan dalgaları oluşuyor. Türkiye'de de her ne kadar bu kendini bir isyan dalgası olarak gösteremese de e, birçok iş kolunda e, sendikalaşma çabaları bir e, arayış olduğunu görebiliyoruz. Biz bu noktada hem e, işçi sınıfının bu arayışına karşılık vermek cevap vermek anlamında hem de birleşik mücadele birleşik emek zeminlerini oluşturuyoruz anlamında bir sorumluluk aldığımızı da bu çıktılarla beraber dile getirmiş olduk sempozyum sonrasında. Evet. E aslında başlamışken bir daha belki hatırlatırız ama zaman da daralıyor. E şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz için ya da sosyal medyamızdan bugün sizi konuk edeceğimiz de duyuruldu. Size nasıl ulaşabilirler? Derneğinizi nasıl takip edebilirler? Ya da soruları vardır. Derneğinize katılmak isterler bir toplantınıza Gelmek isterler. Ne söyleyebilirsiniz dinleyicilerimize? Ee, bir internet sitemiz var aslında. Hem yazılarımızı yayınladığımız, haberlerimizi, duyurularımızı yaptığımız bir internet sitemiz. Iş, İşcidayanışma.com e, e, Twitter'da ve Facebook'ta da İşçi Danışma Derneği. E, Twitter'da İstci Dayanışma.dr olarak da e, varız. Bize ulaşabilirler. Bununla birlikte yine İşçi dayanışma Derneği olarak... E, Facebook hesabımız. Instagram hesabımızda Instagram, Instagram hesabımızda var, Hı -hı. evet. Evet, e, biz şu anda da... Üye formlarımız da aynı <gülüyor> zamanda sitemizde bulunuyor. E, online olarak da üye formlarını doldurarak ulaşabilirler. Bütün üyelerimize geri dönüş sağlıyoruz bu anlamda. Sağlıyorsunuz. Peki ben biraz da mesela ben üye olmak istiyorum ve... Bankacıyım. ve olabiliyor muyum derneğinize? Elbette ki bütün iş kollarından, evet. bütün işçi işsiz aslında, hani işçi diye sınırlamıyoruz bunu. İşsiz işçi bütün arkadaşlar, bütün iş kollarından üyelik sağlayabiliyorlar. Bir Alış AVM'lerde artık böyle söyleniyor AVM'lerde satış temsilcisiyim yine üye olabiliyorum El derneğinize de. peki <gülüyor> dinleyicilerimizin temsili sorularını soruyorum şu anda size Sendikadan farkı da bu aslında tek bir iş kolu değil bütün iş kollarından işçi işsiz e, sınıf mücadelesi içerisinde bulunmak isteyen bütün herkese açık e, olan bir zemin İşçi Dayanışma derneği yani size e, biraz önce söylemiş olduğunuz sosyal medya hesaplarınızdan, İşçi Dayanışma Derneği'nin sosyal medya hesaplarından size ulaşaraktan hı hı. size soru yöneltebilirler. iyi evet. olabilirler. Üye olabilirler. olabilirler. faaliyetlerimize katılabilirler. Katılabilirler. Yani ben e, bir şey ilave etmek istiyorum. Lütfen. E, geçtiğimiz hafta e, Ankara'daydım. Ankara İşçi Dayanışma Derneği girişiminde bulunan arkadaşlarla ha, birlikte bir, e, bir toplantı yaptık. Ee, orada da daha önce e, bu bir e, şey yaptı, çalıştığı gibi bir şey yaptı arkadaşlar işçilerle ilgili. Gamze Yücesen hocamızla birlikte ee, önümüzdeki e, ocağın on zannediyorum Ankara'da yine e, bir sendikada e, işçi yanlışma evet. derneği olarak e, panel ve e, forum yapacaklar. E, orada da arkadaşlar gerçekten e, heyecanlı ve e, iyi bir çalışma içinde olduklarını gördüm. Yani orada da çok çeşitli sektörlerden işçi arkadaşlar var. Ee, birlikte daha iyi bir çalışma yapacaklarına inanıyorum. Ee, gerçekten güzel bir çalışma ee, Ankara'daki arkadaşlar. Aynı şekilde Bursa'da da arkadaş ifade etmişti. Bursa'da da e, işçi işte dayanışma derinlerinin e, bir şubesi oluşma, oluşturma konusunda ciddi çabası olan arkadaşlar var orada da. Ee, yani önümüzdeki süreçte giderek daha kurumsal bir yapıya dönüştürme konusunda ciddi bir e yedişinleleşiriz. Yani. yani tam da sizi dinlerken şunu da düşünüyorum tabii sonuçta e, işçi mücadelesi için çok önemli e, adımlar bunlar. Hani yine adım diyebiliriz belki de. E, ama böyle bir zamanda sadece Türkiye konjektöründe değil biraz önce sizler de bahsettiniz dünyanın konjektöründe bu kadar güvencesiz çalışma koşullarında yan yana durabilmek, değil mi? Yani bir belki biraz önce sorduğum soru gibi bir bankacıyla işte bir AVM'de çalış İki işçinin yan yana bir toplantı sırasında sizin gerçekleştirdiğiniz sempozyumlarda yan yana kendi sorunlarını aynı sorunları olduğunu dinliyor olmaları bile bence çok kıymetli. Elbette elbette yani çok çok kıymetli. Ee, <gülüyor> yani mesela bu arkadaşım bahsettiği sempozyumda çok çeşitli sektörlerden işte karşı yakamıydı. Yani böyle bir çalışma yürüten bir e, grupta beyaz yakalılara yönelik. Kaç yani bize geldik. Evet, kaç yani öyle ver. bir çalışma yürüten arkadaşlar da ofis çalışan e, arkadaşlar, evet. Evet, onlar da vardı mesela ya çeşitli sektörlerde ya da e, AVM'lerde ilgili mesela e, bir şey bir araştırma kitabı okudum gerçekten dışarıdan göründüğü gibi değil yani girdiğinizde işte lüks mağazalar falan ama çalışan insanlar hmm. hani sabah 10 akşam e, 10 gibi görünüyor ama gerçek öyle değil maalesef sabah 830 buçuk geliyor insanlar. Son derece ağır koşullarda yani şeyin reyon düzenlemesinden, yerlerin temizliğinden yani iş tanımı da genel bir tanım. Ya kapıdan içeri girdiğinde bir iş tanımı yok. Yani orada çalışıyorsan reyonu da düzelteceksin, depoyu da düzelteceksin, paspasını da yapacaksın falan böyle bir ağır şartlarda. Hatta yani izlediğim kadarıyla yani kitaptan gördüğüm bir de şöyle bir gerçeklik var. Orada sosyal hayat diye bir şey kalmıyor işle ev arasında geçin ve iş çıkışı en iyi saat 11 ya yani da 11 12'yi de bulabiliyor. O saatten sonra bir işçi evine gittiğinde yani yemek yiyebilecekse yemeği yiyip yatacak. Dolayısıyla ayrıca gün mahrum bütün gün boyunca. Evli çiftlerin ev çalışması gibi bir şey gerçeklik yok. Çünkü sosyal hayatı kalmıyor. Ya yani senel izinlerini dahi Yasaya göre işte 5 yıla kadar 14 günse bunu 14 günü bile kullandırmıyorlarmış. Evet. Mesela şöyle bir şey de gördüm. AVM'lerin normalde pazar günü tatil olması gibi bir yasa var. Fakat bu yasayı uygulamayı valiliklere bırakmışlar. Valilikler de böyle bir çalışmayı yapmıyor. Dolayısıyla işçinin hiçbir sosyal hayatı diye bir şey kalmıyor. İşle ev arasında tükenen bir hayat bir ömür. Ondan dolayı şu anda işte çeşitli AVM çalışanlarının son dönemlerde sendikalı olma çalışmaları, elimleri son derece önemli. Ama tabii böyle bir anayasal hakkını kullanırken maalesef işverenler mevcut anayasaya da kanunlara da uymuyorlar. Öyle bir gerçeklik var. Ama her şeye rağmen yani bu olumsuz koşullara... ...boyun eğmek değil... ...koşulları değiştirmenin... ...mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Biz işçi tanışma derneği olarak bu... ...AVM çalışanların da yanında... ...olacağız. Çeşitli ilişkilerimiz var. Ben e, özel olarak geziyorum... ...mağazaları böyle... E, ...son dönemde e, kamuoyunda... ...yansıyan koton çalışanları... E, ...dolaşıyorum... ...sohbet ediyorum. Hatta geçen bir arkadaşla... ...sohbet ettiğimde öğrenciymiş meğerse... ...parktayım çalışıyormuş. E, abi dedi ya hiç herkes... Binlerce insan geliyor da kimse sormuyor Sen niye soruyorsun falan evet. Böyle bir muhabbetimiz evet. de oldu yani. tamam. Biraz süremizi de açtık Yönetmenim haklı araktan bana işaret yapıyor Genç emekçiler Evet bundan bir ay önce de yine programımızda Hakan Koçak ve Esra Kaya Erdoğan'la Genç emekçileri ve genç örgütlenmeyi Konuşmuştuk Evet Programımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Ve tekrar dinleyicilerimizi hatırlatmak istiyoruz. İşçi Dayanışma Derneği'ni takip etmek ve e, konu hakkında bilgilenmek istiyorsunuz. Twitter, sosyal medya, Facebook ve Instagram hesabından İşçi Dayanışma Derneği'ni takip edebilirsiniz. Bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür Emeğin ediyorum. gündemini Değilmem taşıdığınız için. Ve açık radyoya. ederiz. Her zaman. E, Kulakları değiştirelim. Her zaman e, sizi ağırlamaya bu masada devam edeceğiz. Ve bir başka Emeğin Gündemi programında görüşene kadar hoşçakalın. Emeğin Gündemi Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaro. So,